ci tema Bismillahirrahmanirrahim ve ve ve Kıymetli kardeşlerimiz dün yine uzunca sohbet oldu. Bedir muharebesi ile ilgili kalan yerden dersimize devam ettik. Akşam namazından sonra da yatsıya kadar, her kadar yine sohbete devam ettik. Çok kıymetli, mübarek bir geceydi. Hem cuma gecesi olması hasebiyle, hem 21. gece olması hasebiyle çok faziletleri idrak ettik diye hüsnü zan ediyorum. Ve itikad ediyorum. İnşallah yarın e, cumartesi yani saat 7'de yine Hayder'de ee, kahvaltı şeyi veriyor, iftar da veriliyor yani iftar orada dernek tarafından da veriliyor Hayder'de inşallah bulunacağız saat yedide en geç sohbet başlayacak inşallah yine iftara kadar e, sohbetimizi yapacağız ondan sonra iftarımızı yapıyoruz akşamımızı evvabinlerimizi kılıyoruz e, tekrar e, yani teraviha kadar bir sohbet oluyor. Böylece mübarek geceyi ihya etmiş oluyoruz. Yarın 23. gecedir. Ee, 23. gece Ebu Hasen-i Khorasani Hazretlerine göre 40 sene manevi keşif yaptım. Hiç bulu verdiğim günden beri Kadir Gecesi'ni kaçırmadım. Kadir Gecesi biliyorsunuz Ramazan şerifin gecelerinde intikal eder gezer, özellikle yarısından sonraki gecelerde gezer. Ee, Ramazan şerif hangi güne girerse, e, ona göre değişir ve ben 40 senelik e, keşfime göre diyor büm veli, eğer e, Ramazan şerif cumartesiyle girerse, yani bu sene girdi cumartesiyle, cumartesiye girerse o sene ben hep e, takip ettim diyor. E, mutlaka Kadir Gecesi 23. Gece oldu. Yani yarınki gece. Kadir Gecesi çok aramamız lazım. E, i̇nşallah buluruz. Öyle 27'ye sabitlenmiş değil. E, yani 27. Gece en umutlu gece. Fakat 27. Gece olduğu da var. Ve lakin e, geziyor. Geziyor yani intikal ediyor. Şimdi. Hadi şeriflerde çünkü çok sayı hadi şeriflerde. 21 hakkında var, 23 hakkında var. 17 hakkında var. Yani bunları mülaza ettiğin zaman e bu hadi şerifler boşa çıkamaz. Çünkü hepsi sahih. E o zaman nasıl boşa çıkamayınca nasıl değerlendirilecek? İşte demek ki intikal ediyor. Bir sene öyle oluyor, bir sene öyle oluyor. iki sene peş peşe aynı olmuyor. Bundan dolayı Allah dostları keşif ehli bunları tespit etmişler. 10 ee, gün yarın geceye çok değer verelim. İlim Meclisi'nde mutlaka hazır olalım. Ee, bizim Hayder Merkezi, Halit Caddesi'nde, Fatih'de. Kadınlara şu anda yerimiz yok. İşte yeni binalar olursa inşallah olacak. Erkek cemaatler gelebilir. Olmadı, sohbete gelemedi. İftarını yaptı da geldi. Yine biz oradayız. İftardan sonra da gelse de teravihi ben kıldırıyorum fakir hacizane. Efendim faziletli surelerle, Kur'an'ın 4'te 1'i, 3'te 1'i hakkında varid olan surelerle kısa kısa tabi kısa sureler ama Kur'an'ın 3'te 1'in yarısı kadar hakkında varid olan, müjde varid olan surelerle kıldırıyoruz. İnşallah Rabbim yariki gecemizi de ihyaya muvaffak eylesin. Cemaatle teravih kılanlardan eylesin. işte ertesi gün de tatil olması size de kolaylık olacak. İnşallah onun için yedi gibi cemaatte inşallah sizleri bekliyoruz. Gelebilenleriniz, gelemeyenleriniz ekran başından buluşuruz. Rabbim Teala bu mübarek ayın faziletlerine nail eylesin. Yani yarın ahirette Ramazan-ı Şerif'in şefaati var, hükmü var. Ramazan-ı Şerif'in gücü var yani. Yarın ahirette anın paşanın gücü yok. Yarın mahşer günü sıkıntıya düştüğünde herkes... Kimse kimseyi kurtaramaz. Ama Ramazan-ı Şerif gelir şefaat eder. E kime şifat edecek? E kime şifat edecek? Hürmetini bilene, kıymetini bilene, haramlardan sakınana, günahlardan sakınana, ibadetle geçirene, oruçla geçirene, teravih kılana, ilim meclisine katılana, sohbet meclisine katılana, onlara çok büyük müka mükafat vaat ediliyor. Şimdi bir had şerif ulusu okuyalım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ibadet olundu. Yü'te evmel kıyamet bişeh Ramazan. Kıyamet günü Ramazan-ı Şerif ayı getirilecek. Ve nazifil okuf? İnsanlar mahşerde bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Güneş tavan boyu yakına gelmiş. Daha kaçıncı kaç çamadan buraları kaynatıyor. Bir de tavanın yanına geldiğini düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar... Ee, erimek lazım yani insanı su gibi şu anda buraya yakmasa su yapar bize bir gider. Fakat işte ölüm yok ahirette ölüm olmadığından çekmek var. Ramazan şerif nur gibi geliyor, şekle bürünmüş vaziyette, nurani bir kisvette. Feykülleme ne Bir gün emrasülün İnsanlar şaşırıyorlar diyorlar ki acaba diyorlar bu zat kim? Bu hangi peygamber? Resul müdür acaba? Nebi midir? Yahu da hangi melektir? Buna kadar nurlu, buna kadar yani itibarlı ve cahet sahibidir diyorlar. Ma i nâ mislâ ve nâ mislâ Biz bu zat, bu nurlu, böyle nurlu bir zat gibisini görmedik. Onun cemali gibi. Onun güzelliği gibi bir güzellik de kimsede görmedik. Fehkûn beyne değil, cebbari cebbâri celle Hazreti Ramazan geliyor Cebbar Teala'nın huzurunda duruyor Mevla mekanda münezzeh Ama kabul makamı var e, Bana arzuhal vermek isteyenler Bana müracaat etmek Münacatta bulunmak isteyenler e, Şurada bulunsun Buyurduğu yer var Mahşerde yani Ramazan şerhete geliyor Orada dikiliyor Fekulü diyor Kimin benden alacağı varsa, hakkı varsa kalksın istesin diyor. Kimin Ramazan'dan hakkı olabilir? Hakkı olmak şu demek yani Ramazan-ı Şerif'te zahmet çekmişsin. Çünkü oruç hele de çalışanlara sıcak günlerde, uzun günlerde, fizik filik İstanbul falan 9'a, çeyrek alana gitti ya. En uzun günler yani. En uzun. Ee, geri geri kışa doğru geliyor artık. 10 gün 10 gün geri gelecek ama... E, bayağı birkaç senelerdir bu vaziyette. E şimdi sen aç kalmak, susuz kalmak... E ...bir de sahura kalkıyorsun. Geceler bir avuç. Gün uzayınca ne oluyor? Geceye düşüyor 4-5 saat. E zaten teravirden çıkıyorsun. 11 buçuklarda. E yani 11 buçuk... 12'ye doğru evine geliyorsun. Teravih cemaatle kılanlardan bahsediyorum. Teravih kılanlardan bahsediyorum. E sen şimdi ondan sonra bir iki saat ya uyudun ya uyumadın. Kalkıyorsun şehura. Ondan sonra bana mı Uykun bölünüyor. Uykun bölünmesi de gücü kuvveti çok azaltır ha. Uykuyu da insan çok böldüğü zaman yat yatkak. yat kalk benim öyle olur. Sersem olurum yani. Hiç anlamıyorum uykudan. E bu sefer uyku bölünüyor. E ondan sonra adam e bir de iş günü Ramazan'ı e, işverenler tatil etmez ki. Keşke efendim e, iftardan evvel oruçlusunuz diye biraz erken salsalar. Değil mi? İşverenlerden öyle yapanlar var mıdır acaba? Duymuş musunuz? Ama hadis-i şerifte çok müjde var yani. Ve men khafefezi ki khaferallah dünubu ve a'tekom Kim işçisinin, yanında çalışanın İşini Ramazan'da hafifletirse, derse ki sen oruçlusun, yorgunsun, onun için sen efendim şu işi bugün yapma veyahut da Ramazan Şerif'te şu kadar yap, bu kadarı kalsın. Her zaman istediğimiz işin şu kadarından sana hafiflik veriyorum. İşte efendim ne diyelim bir saat evvel, adamı bir saat evvel işten göndermek ne kadar hafiflik biliyor musun sen? Bir saat ne demek oruçlu ya? Hele ki son saat, hele ki son saat insan ilk saatinde o kadar kuvvetsiz olmuyor. E Gün akşama doğru giderken ikinden sonra kuvvet daha düşüyor. Çünkü açlık, susuzluk daha vuruyor insana. E şimdi sen o son saatte e, yani hadi ben e, seni saldım desen yanında çalışana ki evvel erken git iftara, yollar e, da tıkanıyor yollarda kalma iftara falan. allah Teala Teala günahlarını mağfiret eder. Ve boynunu cehennemden azat eder buyuruyor. Bu ne büyük müjdedir ya. Bir insanın kazanması için mevlane ne bahaneler yarattı, ne çareler halik ya. Kurban olduğum Allah'ım ya. Hala Ramazan'da af olmayan kalacak mı acaba? Niçin Cebrah Aleyhisselam bedduatı anlıyor musun şimdi? Ramazan'a kavuşup da af olmayan, hala bağışlanmayan, kahrolsun helak olsun. Ve böylece e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amin dedi. Bu dahaf olabilir mi? Onun için Ramazan-ı Şerif ne diyor? benden Benim tarafımda hakkı olan kalksın gelsin, alsın, istesin gelsin. Benden hakkı olan, benden alacağı olan ne demek? Şu demek yani. Benim yüzümden aç kaldı, susuz kaldı. İşte uykusuz kaldı oluyor da uykuyu bölüyor Ondan sonra uykusuz kaldı yorgun oldu ee, dünyada benim meşakkatimi çekti yani şimdi de benden alacağı teredtü etti gelsin alsın yani ne demek ben şefaat edeceğim demek istiyorum bütün mahşer halkı veku ne diyor menente sen kimsin tuluyu mabein el meşlikkıve mag doğuyla Batı arasını yani alemleri parlatıyorsun, aydınlatıyorsun. Sen ne kadar nurlusun. Şimdi böylece Ramazan-ı Şerif herkesin ameline göre yani Ramazan-ı Şerif'teki gayretine göre, Kur'an okumasına göre, hatmine göre, zikrine göre değil mi? Şu hadis-i ne diyor? Kullu hadisin yu ta bi harsihi ve yücad خير ve الصيام في القران fenni hum yuvfuna ujurhum bighayr buyuruyor. Yani Ramazan-ı Şerif'te herkesin ameli bir değil. E ona göre ahirette de nuru bir değil. Ramazan-ı Şerif'inde ona şefaati bir, bir müşavi değil. Çünkü herkesin amelleri farklı. Ne buyuruyor hadis şerif'te şimdi okudu? Herkes ektiği kadar alacak. Tabii e, Burası dünya değil, ahirette 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 katlamalar var. Ziyadesini de alacak. Ama ziyadesinin de nesi var? Sayısı var, sınırı var. Yani işte 1'e ayet-i kerimede ne buyuruyor? 1'e 10'dan başlıyor. مَنْ جَابِ الْحَسَنَةِ تِفَلَوْا عَشْرَ bir Hasene اِي amele 10 misli sevap, en azı bu. Ama diğer ayet-i kerimede Bekara yine habbetin zeyli habbet enbetet fi habbe. Bir daneyi attın diyor toprağa. Yedi başak bitirdi. Her başakta ne var? Yüz tane var. Yani sen bir tane tohum attın. Ne aldın? Kaç tane aldın yani? 700. Vallahi Allah'a güveneceğim. Allah dilediğine daha da katlar buyur. Ama yine sayı koyuyor bak. 1'e 100, 1'e 700, 1'e 10'dan başlıyor. 1'e 700'e kadar bir adet belirtiyor. Ancak buyuruluyor Kur'an ehliyle oruç ehli müstesna. E şimdi bir de Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim indirildiği için bir insan Ramazan'da Kur'an Hatmi'de de yaparsa, hatimle teravih kılmada giderse veyahut kendi yüzünden okursa veyahut okumak bilmiyor, okuyanı mukabele dinlerse Buna Kur'an ehli olmaya yeterli. Hele gece saatlerinde teheccüde kalkıp Kur'an okuyup de o Kur'an'dan sebep uykusuz kalırsa tam Kur'an'ın şefaatine nail olacak. Kur'an ehliyle oruc ehli müstesna çünkü onların sevapları nasıl verilecek? Bire 10, 100, 700 değil. Bir gayri hesap. Hesapsız kitapsız. Onun için yorgunluk oluyor, uykusuzluk oluyor, Tabii ki hele ki sıcak günlerin bayağı bir rehaveti, ağırlığı da oluyor ama ahirette, sevaplarda ne güzel oluyor. Sevabını mükafatını görünce insan keşke hiç uyumasaydım, keşke hiç diyecek ama şimdi o kadar aklı kesmiyor. Karşılığını görmeden iman ediyoruz ama gözle görmüş gibi imanımız kuvvetli değil. Niye Allah'ın dostları oruca o kadar düşkündüler? Niye Allah'ın dostları o kadar salih amellere meraklıydılar? Çünkü onlar yakini imana sahipler. Gözle görür gibi iman ediyorlar. Onlarla biz bir miyiz yani? Efendim onlar niye ağırlanmıyorlar zorlanmıyorlar yani? Niye onlara zevk veriyor, lezzet veriyor? Bize ağır gelen şey niye onlara tat veriyor? E görüyorlar. Karşılığı mükafatını görüyorlar. <gülüyor> Duymaktan görmek bir olur mu? Buyuruluyor hadis-i şerifte. Onun için Mevlamızın dostları doymuyorlar yani. Kur'an okumaktan doymuyorlar. Hazreti Osman Efendi radıyallahu teala ne buyuruyor? Kır adamın kalbi salim ise yani işte haramlardan, günahlardan, masivadan, Allah'ın gayri dertlerden, tasalardan, teallukat-ı şetta, muhtelif ilgi alakalar, ooo, bunlardan arınmış, safiyane bir kalp, sahibi Kur'an okumaktan doymaz diyor. Ama biz iki sayfa okuyoruz, üç sayfa okuyoruz. Hemen uykumuz geliyor. Bir kadar çıkamıyoruz bile. Neden onlar gece gündüz okuyorlar, doymuyor? Hazreti Osman Efendi bir rekatta Kur'an'ı hatmediyordu. Bir rekatta hatim yapıyordu. Zaten bizde nerede o hafızlık, nerede o ezber? Ezberin olsa belin dayanmaz. Belin dayansa ayağın dayanmaz. Yani. Bereketsiz, hayırsız, Kuvvetsiz, takatsız bir adamız yani. Ne bakımdan? İbadet bakımından. Dünya geldiği zaman atlamak, sıçmamak, filmler, sinemalar, bilmem neler. Oradan oraya, oradan oraya maç izleme, dünyanın ucuna, Fizan'a gider yani. Halbuki buradan televizyonda da seyredebileceğim maçı illa ben orada yerinden izleyeceğim daha heyecanlı oluyor. Gidiyor İtalya'ya, Roma'ya, bilmem nereye. O kadar da masraf, bir de para vereceksin, bir de vakit vereceksin, bir de yolculuğun zahmeti yok mu? kardeş, Ahmet'i var insanın. Düzeni bozuluyor. Ben bir yere bir uçakla gidiyorum, geliyorum. 10 <gülüyor> gün, 20 kulağım açılmıyor. E peki niye biz bu ibadetlere karşı yerimizde oturuyoruz? Yani bit bir zorumuz yok. Kes bir elimizde bir 100 kere subhanallah ve hamdi, yüz kere subhanallahül hamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ne bileyim bir yüz kere artık 21'e geçtik yani. Gün olarak 21'e geçtik bugün. 13'ün üçüncü fasıl. Evvelu rahmetün. Bumbarek ayın başı rahmettir. Ve sonu mağfiretün. Ortası günahlara mağfirettir. Ve ahiru ütküm Sonu cehennemden azattır ve beraattir. Hadis-i şerifine göre son bölüm değil. Son ondayız. 21 bugün. Şimdi cehennemden boyunlarımızın azadı için dua diyoruz. Ya mû'ti zikrini yapıyoruz. Ya mû'ti kar Ey boyunları cehennemden azad edendir. Sonra peşine benim boynumu cehennemden azad et demiyorsun. Temelizim yok. Çünkü ne diyorsun? Ey boyunları cehennemden azad eden. Orucağızıma iftara yaklaşmış şu mübarek saat? Beni de azad et. Demektir. E sen adama sen çok zengin, çok cömertsin ya bana bir şey ver Demektense sen ne kadar cömert kerem sahibisin deyip kalmak daha tesislidir yani. Ama benim de boynum cehennemden azadet diyorsan de. Demeyene acet yani. allah Teala'yı zikret yeter, methet yeter, şükret yeter, hamdet yeter. Kat katını ihsan eder fazl keremiyle. Onun için namazdan üşenmeyelim, teraviden üşenmeyelim, oruçtan ağırlanmayalım... Efendim Kur'an okumaktan, hatimden, e, zikirden doymayalım. Ahirette mükafatlarını görünce ne kadar güzel olacak. Kur'an-ı Kerim beyan ediyor: "Ni'me ecrul amilin." Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu. "Fe ni'me ecrul amilin" de olabilir, o da var. Amel edenlerin dünyada çalışanlar, neye çalışanlar? İbadet, taatlere çalışanların. Zikre fikre çalışanların, amel, salih ameller işleyenlerin, Ecri mükafat, ne güzel oldu. allah Teala beğeniyor, ümmet ediyor. Allah-u Teala'nın beğendiği bir şey. Ne demek ya? Yani Mevla bize yakıştırıyor onu yani. Ne güzel oldu sizin için kullarım. Siz ne güzel yaptınız, ahireti tercih ettiniz. Peşin uykuları bıraktınız. Peşin yemeği bıraktınız. Peşin su içmeyi bıraktınız. Peşin şehvetleri bıraktınız. ...süveşin haramlar ve eğlenceleri... ...isteklerini bıraktınız. Dediniz ki... ...keyif ahirette, rahatlık ahirette... ...istirahat ahirette... ...burası çalışma yeri... ...ekim yeri... ...ekim zamanında... ...gayret etmeyen, tohum ekmeyen... ...harman zamanı, hasat zamanı... ...pişmanlık biçer. Herkes almış... ...çayının, fındığının... ...parasını, satmış malını... ...almış parasını bir ne yiyecek... Sen ne Ondan bundan mı dileneceksin? Hadi dünyada çadırda kursan, parkta da yasan, dilencilik de yapsam geçinirsin. Eceline kadar yaşayacak herkes. Ahirette dilencilik de yok. Kimden ne dileneceksin? Adam sana cevabını verir mi ya? Hani derler ya cimriden bahsederken adam günahını vermez derler. Yani adam sana bile sevabını mı verecek yani? Sevabını kim verir sana? Adam cennete girmeye uğraşıyor. Cennette derecesini yükseltmeye çalışıyor. Zaten sevabı hafif kalırsa cehenneme girme tehlikesi var. Sana sevabını verir mi ya? Hazır şu Ramazan-ı Şerif'te, hazır şu mübarek on gecelerde, on günlerde. Ne kadar kazanma imkanları var ya. Ne kadar kazanma imkanları var? Şimdi, şu mübarek günlerde, on gece, on gün işte itikafa girebse ne halaydı? Bu sene zaten son on gece yok çünkü 29'la bitiyorsa. Ama mühim değil, gece olarak... Efendim sen 21. geceden, dün geceden itikaf başladılar. Gün olarak efendim de tabi o zaman 9 oluyor. Son 10 geceler çünkü artık bayrama girdikten sonra zaten Kadir Gecesi aranmayacağı için. E, i̇tikafta Kadir Gecesi'ne mescitte denk gelmek için meşru edilmiş. O bakımdan sen efendim Kadir Gecesi bu gecelerde mutlaka birinde. Sen camide oluyorsun. Allah-u Teala misafiri oluyorsun. Ya Rabbi işte herkes çıktı. Bak ben çıkmıyorum. Senden almadan, af olmadan, bağışlanmadan, müjdemi mükafatımı almadan ben çıkmayacağım Ya Rabbi diyorsun. Böylece kazanıyorsun yani. Kurtarıyorsun. Ne buyuruyor? <gülüyor> İhtikaf yapan bütün günahlardan kendini geri tutuyor. Hapsediyor. İhtikaf hapsetmek. AKF maddesi hapse yani Arap lügatında. Hapsetmek, engellemek. Çünkü neden? E camide duruyor. Ama bizim bizim ağzımız camide de durmuyor ki. Adam camide duruyor. Mekke'de tek kede bir de o yüzden dır, dır, dır, gıybet dedikodu yalan, iftira yani. E ama normalde insan camide kadın görmez, kız görmez. Gıybet işitmez, dedikodu işitmez, şarkı düzgün dinlemez. Film, tiyatro, sinema izlemez. Ama sen itikafta cep telefonunu alıp da cep telefonundan da girersen oraya buraya haberler, reklamlar, o başka. Senin itikaf, efendim bir şey yaramaz yani. İtikaf yapan günahlardan kendini geri tutuyor. Ve yücür alev el hasenat ke'amil hasenat küllya buyuruyor hadisleri. Bütün dünyada İslamiyet'te ne kadar hasene var hali Hamel. Binlerce. Binlerce belki onun teferruatını da kendi içinde taksime kısımlandırabilirsen amelleri o olacak. On binlerce Salih amel çıkarabilirsin. Bütün ibadetleri yapan gibi o camide otursa diyelim ki zikretmiyor, Kur'an okumuyor, o, o, yani namazdan sonra bekliyor öbür namazı. Bekliyor. Böyle duran bile bütün hasenatı yapmış gibidir diyor. Defterine icra ediliyor, akıtılıyor sevabı. Devamlı akıyor, gidiyor. E böyle kazandırıyorum evla Bu mübarek ramazan işte. Amel edenlerin mükafatı ne güzel oldu. İşte ama her şey ellezine sabero. Ali Rabbime tevekkülün. <gülüyor> Kimdin amel edenler buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İkinci ayet onu tefsir ediyor. O kimseler ki sabrettiler. İşte sabır dayanmak meselesi. Bir de ancak Rablerine itimat ettiler. Kimseden korkmadılar, kimseden ummadılar, beklentiye girmediler ancak Allah'a güvendiler. Tamam. Ama bu işin başı sabırdan geçiyor. Çünkü bak özül. Camide itikaf yapmak, bir gün bile itikaf yapsa cehennemle arasına Üç hendek açılıyor. Her hendek göklü arası kadar. Bu adam daha cehenneme girer mi? Bir gün imsaktan evvel giriyoruz mesela. Hani pazar gün izindesiniz diyelim. İşiniz yok. Ne yapıyorsun abi? E, Saurunu da istersen biraz erken yap, evden imsak olmadan geliyorsun cami şerife giriyorsun. İşte camiler gündüz açık olan camiler var. Giriyorsun cami şerife bir tek abdest bozma, abdest alma çıkıyorsun. Başka bir şey çıkmıyorsun. Diyelim bir günlük itikaf yapacaksın. Diyelim 3.20 imsak. Sen gidiyorsun 3 çeyrek geçer. İmsaktan 5-10 dakika evvel cami şerife gürüyorsun. Bir kere kadar teayetül veçit kılarsın. Teheccül kılarsın. Tamam. Oldu imsak. Gün başladı yani. Bir gün o demek. Ondan sonra ne yapıyorsun? Efendim akşam iftara kadar bekliyorsun. Ezan okundu camidesin sen. Akşam namazında kılıyorsun cemaatle. Gidersin iftihane tamam. Bir günü itikaf yap. Bak cehennemle arasında bir handek açım Hele ki şu mübarek on günlerde yani. E Mevla e bu sabır ister. için bir gün adam on gün duruyor. Eski ümmetler 30 sene mağarada itikafa görürdü 30 sene. Ya şu anda adam bir gün duramaz ya. Öğlen ikindi arası duramıyor adam camide patlıyor ya. Niye Allah'ın dostları camiden çıkmıyorlar. Hiç defem sıkılmıyorlar. E lezzetini aldılar. Tadına vardılar kna imana erdiler ahireti gözleriyle görür gibi ikrar ettiler Bizde bu yok sabır ya zekat her sene veriyorsun sabır devam ister sabır devam demektir aynı zamanda ondan sonra oruç sabır ister yeme içme falan bekle sabırsız insanlar öğlen de bozuyor ikinde bozuyor ya üç gün tutuyor bu daha tutmuyor e, sabır yok Amel edenlerin eczi ne güzel oldu. Ha, kimdir onlar? E, sabredenler. Ve ancak Rab'lerine tevekkül edenler. Anladın mı şimdi? Onun için... ...ahirette mükafatları görünce insan... ...aa keşke ben dünyada... ...hiç boş konuşmayaydım. Hiç fuzuli işlerle vakit geçirmeyeydim. Ömür sermayemde. Neler kazanabilirmişim ya. Bu cennette en yüksek dereceleri kazananların da... benim gibi bir aklı vardı, iki gözü vardı, bir kalbi vardı... İki kulağı vardı. Bunlar benden ne fazlası vardı da bunlar bu mükafatlara eriştiler de ben böyle kaldım açıkta. Diyecek insan. Son pişmanlık fayda vermez. Ne olur şu anda tevbe edelim deniş yapalım. Şu mübarek salih amellerle meşgul olalım. Kur'an-ı Kerim tilavetine devam edelim. Eğer Kur'an okumanız düzgün değilse, talim tecvid bilmiyorsanız, harici huruftan haber, haberdar değilseniz o zaman dinleyin. Yanlış okumak Dansa dinlemek daha sevap. Daha efendiler mukabele okuyorlar camide ezan, namazdan evvel okuyan var, namazdan sonra okuyan var. E şimdi televizyonlarda da. Tabii camide canlı okuyanı dinleseniz mukabele et de esas sünnet odur, esas sünnet odur. Hay hiç yoktan yine insan işte efendim cüz takip etse, radyodan televizyondan cüz takip etse yine Kur'an duymuş oluyor. Vaktini Kur'anla geçirmiş oluyor. Evet. Ne buyuruyor Ramazan-ı Şerif Mevlana huzurunda dikiliyor. Benden alacağı olan kaksın gelsin diyorlar. Ya sen ne nurlu bir bizatsın. Seni hiç biz tanımadık. Doğu ile batı arasına parlatıyorsun, aydınlatıyorsun. Feminu men yuti qadiban yudihu le mesirete'şer. <gülüyor> Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlar, teravih kılanlar, ibadet yapanlar Ramazan-ı Şerif'in yanına geliyorlar. Onlar Hani hakkı olanlar gelsin buyurdu ya. Geliyorlar. O kimine bir e, baston veriyor böyle. Efendim dal yani şey diyelim bir ağaç dalı gibi bir dal veriyor. Diyor ki al bununla cennete gidene kadar. Çünkü mahşerden sonra ışık kesilme durumu var. Münafıkların nuru sönecek. Onca müminler dua ediyorlar. Rabbena atibim lenane nurana veghfir lana şey'in kadir. Nurumuzu tamamla. Münafıkların ışığı söndü yolda kaldılar. Cennete gidene kadar bizi ışıksız bırakma diye dua edeceklerini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor Tahrim Suresi'ne. Onun ışık çok lazım. Nur yani. Nursuz kalan elak oldu. Allah'ın nuru vermediğinin nuru yoktur. Mahşerde ancak Allah sana nur verecek. Öyle elektrik işlerine bağlanıp da efendim yavru da ışık alıyor, Müslüman da ışık alıyor. Herkes ışığı var. Dünya gibi değil orası allah Teala orada nuru amellere bağlamış. İmanın nuru, namazın nuru, orucun nuru, Kur'an'ın nuru, zikrin nuru. E onlar yoksa dünyada orada nur yok. Ne dedi müminler, münafıklara? Gidin geri dünyaya dönün, oradan ışık arayın. Bir nuru orada bulduk. Burada satmıyorlar. Şu mübarek günlerde, gecelerde gafletle yattın aşağı. Milletin bir şeyden haberi yok ya. Namaz bilmiyorlar. Oruç bilmiyorlar. O Türkiye Cumhuriyetler o Rusya'nın 70 sene komünizmlerinden çıkmışlar. Türkmenistan, Özbekistan bilmiyorum. da herhalde öyle. Hep oraları öyle. Buralarda böyle canım. Buralarda az mı ya? Hiç oruç nedir? Namaz nedir? Allah Peygamber. Kelime-i Şehadet okuyamaz ya. Gençlerin birçoğu kelime-i Şehadet okuyamaz. Bu vaziyette ölüme doğru gidiyor. Biz de gidiyoruz. Akıbetimizi Allah bilir ama... Üzülüyoruz, acıyoruz. Sen diyorsun, sen kendini acı, hoca diyorsun ama... emeller Allah'ın kullan acımayana, Allah tarafından acınmaz. E biz insanlara acıyıp bir şeyler anlatacağız, Allah tabii bize merhamet etsin. Bu kadar acımasızlık olur mu yani? Ben ne kadar üzülüyorum. Adamın arabası jipe altında iyi diye... ...ben onun... E, ...hiç acınacak hali yok, ne rahat adam demiyorum. Bakıyorum ağzında sigara... Ramazan günü sıkarıcı. Eyvah diyorum. Bunu arabası kurtaramaz. Bunu malı mülkü kurtaramaz. Bu 40 fabrikası olsa kurtulamaz. Ben onu acımak durumundayım yani. Zenginliği övmüş, sağlıklıymış, sporcuymuş. Bize ne? Biz onu ahiretini kaybedeceğini acıyacağız. Allah da bize acısın. Onun için Ramazan Şerif ona ne veriyor buyuruyor hadis-i şerifte? Bir dal veriyor eline. Fakat o da ne yapıyor onu? E, bir aylık mesafesini aydınlatıyor. Bir aylık güzergah. Şimdi cennete gidene kadar mahşer elli bin sene fi yevmin kâne miktâru kapsî Mahşerin miktâru bin sene. Onun için e, bir aylık yolunu aydınlatıyor. Yani bir aylık gideceği yolu bir aydan evvel önü parlak. Ne kadar rahat eder adam önünü gören. Ne görmeyen bir olur mu yani? Şer-Ramazan-ı i̇şte Şerife hürmetinden orucundan, teravihinden ve ağaru yudilo mesire cuma fakat diğer birinin ameli zayıf artık oruçlarında günahlara düşmüş. İşte namazlarını tam riayet edemiş falan neyse ihlası az. Ona bir haftalık bir dal veriyor. O dal onun bir haftalık gideceği yolu aydınlatıyor. Ve ağaru mesiretiyom. Diğer biri Müslüman geliyor tabii. O da Müslüman olmasa zaten Ramazan-ı Şerif'ten ee, bir alacağım var diye gelemez ki Müslüman olmayan. Müslümanların çoğu bile Ramazan-ı Şerif'ten alacakları yok. Çünkü neden? Namaz yok, abdest yok, oruç yok adam. Müslümanım desen olur. Ramazan'dan ne alacak yani? Öbürü geliyor yine tabii bir namazı, orucu bir şeysi var tabii ki geliyor. Ona da bir dal veriyor. O dal bir günlük mesafeyi aydınlatı. Bak mesafe düşe düşe ve aharû mevza akademî Diğer bir Müslüman da geliyor işte oruç tuttum, ettim Ramazan-ı Şerif'ten sen de bana işte bir şefaat et diye ona da Ramazan Şerif bir dal uzatıyor. O onun da ışığı çok az. ...ışık azaldıkça azaldıkça gel ayaklarının önünü zor görüyor. Yine munafık da Yine kafir de ni? Hiç olmazsa ayağına bakıyor. Önüne bakacak hali yok çünkü. Işığı ayağına zor yetiyor. Ayaklarına doğru bakıyor. Yine ayaklarını bastığı yeri görüyor işte. Ama bir aylık mesafeyi aydınlatacak kadar nurunu buradan almak var iken Kur'an'ın nuruyla pür nur olmak var iken niye Kur'ansız kaldın niye nursuz kaldın ya niye bütün geceleri uykuyla geçiriyorsun niye bütün vakitlerini gafletle geçiriyorsun yazık değil mi sana Müslüman şumbare gayde kazanamıyorsun ya şu millete nasıl duyuracağız bunun üzerine hadis-i şerifte sallallahu teala buyuruyor artık ben size beyan ettim Ramazan-ı Şerif'in ahirette ne kadar müjdesi olduğunu, ahirette ne kadar şefaati olduğunu, Allah'ın dinde ne kadar itibarı olduğunu, ben size anladım. Artık isteyen Ramazan'a hürmet etsin. Siz bilirsiniz buyuruyor. Tazim etsin. Ramazan'a nasıl hürmet edecek? Kalkacak da buyur Ramazan sen otur mu diyecek? Ramazan hürmeti günahlardan, haramlardan, özellikle dille işlenen bu gıybet dedikodu, yalan, iftira, fuzulü konuşmaları keserek, orucun da bereketiyle günahlardan uzak durmak. Çünkü bütün adı şerifleri sessiz geçirirse, sakin geçirirse, ona buna eziyet etmezse, eliyle, diliyle kimseye sıkıntı vermezse hep bunlar şart koşulduğuna göre geçen günlerde okuduk. O bakımdan Ramazan'a tazim ve hürmet salih ameller işleyerek ibadetleri hakkıyla şartlarına riayet ederek ifa etmekle olur. Ha ve men la hakim Ramazan'a hürmet etmez. Ramazan mı geldi, şaban mı çıktı? Hiç umurunda değil. Hayatında Ramazan-ı Şerif geldi diye bir şey değişmemiş adamın ya. Ne oruç ne namaz ne bir şey. Fe yusha İşte müminlere, musallilere, saimlere namaz kılan, oruç tutan, teravih kılan, zekat veren, fitre veren, hayrat hasenat işleyen kullara nurlar dağıtıldığı zaman mahşerinde herkes karanlık içerisinde ancak Allah'ın nur verdikleri nurlanacak. O nurlar dağıtıldığı zaman ona öyle bir azap e, tattırılacak ki yusamu tattırılacak. Ona hissesi ayrılacak. Azaptan nasibi ayrılacak. Efendim e ee, tabii en büyük azap el ve nedamet. Hasret ve nedamete. Hasretle nedametle pişmanlık ile ah ne ettim vah ne ettim nasıl ettim nice ettim. Ben kendime yazık ettim. Ben nasıl anlayamadım? Şimdi sonsuz bir hayat, geri dönmekte yok, ölmekte yok, bitmekte yok. Ne yapacağım? Sermayesiz gitmişsin yolcu Yanına para almamışsın, kaşlık almamışsın. Gitmişsin yolcu ya. Dilencilikle geçinilir mi ya? Hem de hani niye yolculuğa söylüyorum? E memleketinde olsan işte akrabana gidersin. Yakın akraba, uzak akraba birinden bir şey istersin falan. falan. Belki bir acır falan, bir tanıyan falan çıkar. E şimdi hem de gurbete gidiyorsun. Uzun yolculuğa gidiyorsun. Hem de para da almamışsın. Ondan sonra yanında değerli bir malın da yok. Hani takas edesin, bir şey satasın edesin, Altın bozdurasın falan. Gidiyorsun. Hiç İçimizde böyle tedbirsiz, böyle cahilane davranan adam olur mu ya? Bavullarını azalıyorsun, tedarikini azalıyorsun, kışa göre, güze göre. İşte efendim ya orada havalar e, sıcak olabilir, olsun sen efendim e, hesabını kış tut, yaz çıkarsa baktına diyorlar. Ne demek? Sen yine bir serin olur, bir şey olur, terlersin, üşütürsün. al yanına bir de. Yaz da olsa orası, sıcak da olsa iklim, sen yine bir şeyler al. Tedbir bunu iktiza eder. İhtiyatlı davranmak bunu icap eder. Sen ebedi ahirete, sonsuz ahirete gidiyorsun. Elice bir boş müflis olarak. Tabii salih amellerimize de güvenemeyiz. Ne kadar amelimiz olsa belki kulaklarımız var, millet tavacı olacak bizden. Orada da müflis olacağız. Allah muhafaza. Onun için çok ameli salih lazım ki alacaklılar da alsalar yine bir şey kalsın da kalan kurtarsın. Bari kalanla Sebap tarafı yine ağır gelebilsin ya o kalanla. İlla ki karşımıza erbab-ı hukuktan insanlar çıkacak yani. Alacaklar. E, ki, kul hakkından e, tamamen sıyrılmış insanlar. Nerede biz peygamber değiliz yani. O zaman mutlaka salih amel. İlla amel, illa amel. Mevla öyle buyuruyor. Tilkel cennetü leti uğristumuha bima kuntum teammelun. Efendi Hazretleri çok okurdu bu ayeti. Cennete girenlere ne buyuruluyor? İşte size varis kılındığınız bu cennet. Varis ne demek? Varis. İşte anan ölür, baban ölür. Sen varis olursun. Varis kılındığınız cennet. Varis ne demek? Anan baban çalışmış, etmiş. Para kazanmış. Sen işte miras yedi derler ya. Yemesi de kolay olur. Kendi Kazanırken zorlanmadığı için hiç çaba harcamamış babasından miras kalmış. Onun sen ne beceriksiz adam sana herhalde miras kaldı derler. E çünkü kendi çalışan be becermek zorunda bir şeyler kazanmak için. Çaba harcayacak yani. E ben de işte namaz kıldım oruç tuttum. Hadi git işine. Senin bu namazına orucuna bu teravihlerine şu yaptığın 5-10 dakikalık ibadet o da gafletle huzursuz. Sağa bakarak sola bakarak hırsızlama çalma. Çırpma hareketleri... Namazdan da hırsızlık var ya namazda Kalbin zaten hiç Mevla ile beraber değil. Onda da canın çıkıyor... Eğlene kalkana kadar yani. Bu namazlar bu cenneti alır mıydı yani? Mevla işte bahane arıyor ya... Fazıl Kerem bile bu Ramazan şerifleri falan... Mübarek önümüze Kadir gecesini... Vesile kıldı da işte... Seni seni beni kazandırmak istiyor kurban oldu varis kıldığınız cennet... İşte bu cennete... Yani... Miras yedi gibi varis kılındınız. Ne, ne çalıştınız ne çabaladınız da yani. Bu cenneti hak edecektiniz. Dünyada 60 sene ırkat gibi çalışıyorsun. 40-50 metre bir daire alamıyorsun emekli maaşlarına tazminatından ya. 60 bu dünya kadar cennet her tarafı köşk saray hep, bütün hepsi de altından gümüşten. Bunu sana veriyorlar. Sen ne yaptın buna? Benim Fazluköremimle varis kılındınız. Ama bir mesele var. Dünyadaki amelleriniz sebebiyle. E hoca hani amellerin olmuyor? Kardeşim amel seni cennete sokmuyor. Ama seni Allah'ın rahmeti, acıması, lütfu keremi cennete ithal ediyor. Buradaki mevzu ne? Burada amel buna sebep oluyor. Mevla da buyuruyor ki ben rahmetimi kimlere taksis edeceğim? Fazl-ı Kerem'ime kimleri namzet edeceğim? Bakacağım yine çürük çarık işte. Ee, ne yapmışlar? Yine bir iman etmiş zaten. imansıza bir şey yok da. Salih amellere de kendi çapında işte bir gayret etmiş. Ha bir ameli var. Bu amelleriniz sebebiyle bu cennetlere varis kılındınız. Yani onun için amelsiz iş olmaz. İbadetsiz, rükursuz, secdesiz, zikirsiz olmaz. Salih amellere son derece müsarat. Ve sari'u ilâ meğfiratim min rabbikum. Rabbinizin sizi için. Koşuşun. Yarışın. Camiye, cemaata gitmek. Sen önce mi gittin, ben önce mi camiye girdim? İşte bu cennete koşmaktır. Bu cennete yarışmaktır. Bu cennet müsabakasıdır. Cami şerife evvel giden ecri fazla olur. O sünneti iki katkıldı sen sünnet dört iki kat Sende fazlalık var. O pazartesi, perşembe tutuyordu nafile oruç. Sen 13, 14, 15'i de ekledin. E, yarışta ilerisin. Öbürü ben başından da 3, ayın sonundan da 3 ekledim. Daha ileridesin. Yarışın buyuruyor. Af olmak için musabaka edin buyuruyor. Eni göklerle yerler kadar geniş olan cennetler sizi bekliyor. Ramazan şerif gecelerinde huriler... Köşklerin, sarayların şerefelerinden, kulelerinden, tepelerinden nida ediyor. el ile illallah azze ve celle. Bizi Allah'tan isteyen yok mu diyor. Diyorlar. Cennet hizmetçileri. Sana bedi hizmet edecekler. Bizi Allah'tan isteyen yok mu diyor. E i̇şte burada kazanılıyor. Herkes burada ya cennetini döşüyor, ya cehennemini tutuşturuyor. Ya ateşini yakıyor, ya cennetini yapıyor. Şu anda, şu saatlerde, şu nefeslerde Kimisi cennete Kendini aday yapıyor Kimisi kendi canını cehenneme Satıyor, atıyor Ne dersen de yani Daha nasıl gaflet ederiz ya Aman aman aman Zikirsiz, huzursuz, durmayalım Salih ameller bahsi var Ya Ramazan Şerif'in son artık e, Günleri Burada Ramazan Şerif'te faziletli ameller 311. sayfadan Ramazan-ı Şerif risalesi elinizden düşmesin dedimse ben. Burada e, 311. sayfadan itibaren başlıyoruz. Ramazan-ı Şerif'te umreden bahsediyor. E, efendim, Umretun fi Ramazan Ramazanda bir umre yapsa benim refakatimde, benim mahyyetimde benimle beraber bir hac yapmaya denktir buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, bu, bu böyle bir fazilet-i olabilir mi? İşte bize de defaatle nasip oldu ama tabii şimdi sizlerle de meşgul oluyoruz. Beraber sohbet yapıyoruz. Belki birkaç kişi namaza başlatırız. Haramı bıraktırız diye ben de burada kalıyorum senelerdir. E ne yapayım? Böyle de bu insanlara acımak lazım. Siz de efendim madem buradasınız. Ondan sonra salih amellerle meşgul olalım. Efendim Ramazan şerifte Cuma Yasin şerif okumak. Mesela bugün Cuma'ydı. Okuyabildik mi sayfa 317'de müjdesi? E şimdi kitaba baksaydın... Ya Ramazan'da Yasin okumak çok önemliymiş. Cuma günlerinde özellikle. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te... Her iftarda bir milyon kişi cehennemlik iken... Azat ediliyor. Ama Cuma günlerinde ne oluyor? Saat başı bir milyon azat ediliyor. Bak şimdi iftara yakın saatte... iftara yakın son saatte... Bir milyon azatlı olacak... Niye biz bunlardan olmayalım? Niye biz beraatımızı alanlardan olmayalım ya? E zikredersen oğlum. Ondan sonra Ne ı Serif'te Ramazan ayın her cuması Yasin okumaya devam etse Her gün değil bak Cuma zaten Ramazan'da şey. Dört cuma var en fazla olsa beş oluyor bazı kere Cuma ile girince bazı beş olduğu da oluyor da Bu sene zannedesem dört cuma E sen şimdi Dört kere ya Yasin okuyorsun Cuma günlerinde Yasin okumaya devam et. Şimdi bugün okuyabilirsiniz. İşte az bir şey kaldı vakit. Ondan sonra da haftaya da bir cuma daha var. Tamam. Daha yok. allah Teala ona vakar tacı giydirir. Kıyamet günü bütün dost düşman huzurunda bir münadini de eder. Hâdâ sevâbullah ileke bittilâveti şûreti yâsî nefîşe ramazan. Bu tac sana niye giydirildi? Bütün mahşer halkı bakıyor. Allah Allah bu adamın ne Farkı var. Ne üstünlüğü var ki... ...buna bu taç giydirildi. ramazan Şerif'te... ...Yasin okuduğun için... ...bu taç sana giydirildi. Ama sadece... ...Cumaları okusan bak... ...Mevla bu taçı giydiriyor. Hadi Şerif'te bunu beyan ediyor. Ondan sonra... Daha ...yani hangi müjdeleri... ...hangi mükafatları sayalım... ...saymakla bitiremeyiz ya. Halid-i Cüheniyye R. İvadiyat-ı Şerif'te... ...menfettara sayme... ...oruçluya iftarlık verse... İftarlık verse derken illa mükellef sofra efendim, ziyafet değil. Hatta bir hadis-i şerifte diyor ya Resulü Allah bizim zaten sahabeniz, biz çoğumuz fukarayız. Adama nasıl yemek edireceğiz? Evde çoluk çocuğumuza yetiştiremiyoruz. Hatta Allah aziz sevap ala ben bir yudum süt verseniz bir yudum efendim bir yudum su verseniz süt verseniz Allah bu cevabı size verir buyuruyor bir e, yani şerbet Arapça'da şerbet için yudum demek yani kim bir oruçlu iftar ettirse kâhane lehum ecri onun ecri kadar bütün gün adam oruç tuttu sevabının bir misli sana yazılıyor gayran nevla yunkasum leccis sahim şey oruçluğunun sevabından bir şey eksiltilmiyor bir misli sana veriliyor. e sen gitsen bir şişe su alsan e, camideki, cemaatteki susuzlara işte tam iftar saatinde veya kurma alsan, birer tane kurma dağıtsan veyahut efendim işte üç çeşit yemek çıkaracak gücün yok ise efendim bir su dağıtsan nasıl olur? Bu Ramazan-ı Şerif'te oruca mahsus ondan sonra. Menfat tarafı saimen e, kim oruçlu iftar ettirirse Kan ile günahları mağfiret olur. Günahlar affoluyor. Neden? Oruçlu iftar ettirdiği için. Boynu cehennemden azad olur. Ömer kim bir oruçluyu doyurursa ha iftarlık verirse bir yudum süt su kurma falan bir misli cevaba ne hal olur? Karnını doyurursa ne olur? Karnını doyurursa, Şekaa Allah bin habzu lazım cennet. Allah ona benim havzu kevserimden bir şerbet içirecek ki. Yani havuz kevserden zaten bir kere içen, daha dedim ki işte geçen gün Şerif'te ebedi susamayacak. Cennete girene kadar susamaz diyor. E cennete girdikten sonra zaten susamaz. Cennette zaten. Susuzluk yok, uykusuzluk yok, açlık çekmek yok, hiçbir şey yok. Hep bunlar faziletli ameller. Evet. E bu saat razi Allah Tanrıvat ediliyor. Me, me, müslimin kese, müslimen sevben, ale auran. Bu da çıplak, elbisesiz. Şimdi bayram geliyor. Muhacirlerin çocukları var, yetimler var, binlerce yetimler var. Reyhanlı, meyanlı, itliip falan dolu. On binlerce yetim var ya. Sırf bir müessese de iki bin yetim olan müessese biliyorum ya. E, e, elbisesi olmayan bir Müslümana bir ki, elbise giydiren Allah, cenne. Allah onu cennetin yeşil ipeklerinden giydirecek. Bak kazanıyorsun. Cennet nerede kazanılıyor? Giydiriyorsun bir fakiri bir çıpla. Cennetin ipeklerini aldın işte. Ve tüm sünnet, cennet. Bir Müslüman'a efendim aç bir Müslümanı yediriyorsun, illa oruçluyken iftar ettirmek de bunu da başlıca. E, haydi haydi dahil olur. Ama e, diyelim ki adam aç, yani Ramazan değil bir şey değil, oruç günü değil, ama adam yemek alacak parası yok, aç. İlla oruçlu olması şart değil ki adamın, yani normalde e, insanlar aç olanlar var. Bunu karnını doyursa Allah onu cennet meyvelerinden yedirir. Bu ne demek? Adam cennetlik olur. Cehennemdeki adama cennet meyvesi yedirilmeyeceğine göre. E cennetlik olduğu zaman bu adam ebedi kurtuldu işte ya. Ne kadar kolay bir şey görüyor musun? Bir acı doyurmakla. Müslümen susuz bir Müslümanı su varsa Allah Teala onu Mühürlü cennet şarabı. Damgalı. Mühürlü ne demek? Bozulmamış, açılmamış, edilmemiş. Sana mahsus yani. Cennet şarabı. Başı ağrıtmaz. Aklını başından almaz. Paranı cebinden almaz. Sarhoş etmez yani. Nasıl bir tadı vardır acaba? Nasıl bir lezzeti var? Hangi şurubu şerbeti ona benzemez ki? Ondan içireceğim diyor. Niye? Susuz bir Müslümana su içirirsen. İslamiyet ne kadar kolay. Allah Teala bizleri nasıl efendim kazanmamız için bizlere Rabbim kurban olduğum Allah, ne imkanları etti Ne sebepler yarattı? Yani enayimiz ya. Niye böyle zararımıza dolanıyoruz ya? Bu kadar kar varken bundan insan kaçırır mı ya? Yani mesela oruçlu iftar ettirme hakkında çok tabi sevaplar sayılıyorum. Ese en büyük, büyük müjde bana da çok büyük mühim geldi. Menfaat tara saimen fi helal. Helal parayla Ramazan'da adamı oruçluyup iftar ettirirse i̇şte işte paran da kazancın helal olursa bu da sevabın çok olur da haram paradan sevap gelmez. Sallat alai'l meleket leyli Ramazan. Ramazan geceleri boyunca Allah'ın melekleri sana dua eder ve istiğfar eder. O safa Cibril Aleyhisselam Leyletel Kadir Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla eder. Bak Ramazan'ın bugününe kadar şimdi bak son 10 geceler Kadir gecesini arıyoruz. İşte yarın gece çok ümitli gece. Keşfe göre Ebul Hasan Horasan Hazretlerine göre yarın 23. gece. Işte cumartesi. Saat 7'de Hayder'de, Halit caddesinde sohbette olacağım inşallah. Teravih kıldırmaya kadar inşallah. Diyoruz mübarek gece diyoruz. Arayalım diyoruz. Kalabalık cemaata çıkalım diyoruz. Niye dolanıyoruz? Niye uğraşıyoruz? Kadir gecesi. Diyor ki o helal parayla Müslümanları iftarlık verse diyor. Kadir gecesi Cebrail Aleyhisselam onunla musafaha eder diyor. Allah. Im. Melekler musafaha ettiği zaman ve musafaha o Cibril tekru cumuhu yerikku kalbu. Cebrail Aleyhisselam elinden tutuyor musafaha diyor senden. Sen görmüyorsun. musun? Musafaha ettiğini alameti nedir? Nereden anlayacaksın? Tüyler diken diken olur. Tüylerinde bir dil, Ürperme olduğu anda anla ki tabi Kadir Gecesi olarak düşündüğün geceleri konuşuyorum. Kalbinde yumuşama hasıl olur ve gözyaşın çoğalır. Böyle ağlamaklık olursun belki de ağlarsın. Tabi millet içinde dikkatli olmak lazım. Çok insanların göreceği yerde ağlamamak lazım. Riyadan uzak kalmak için. Kalbinde yumuşama hasıl olur. Tüylerin ürperi. öylece kazanırsın yani. Ama nereden geldiğine bu. Fakir yedirmekten, aç yedirmekten anladım. Ondan sonra ilim meclisine bulunmak. İşte yarın fırsat var. E bugün de vardı. E, oturduğunuz burada şimdi ilim meclisinde bulunduğunuz işte dünyanın neresinden dinliyorsanız. Ama bir de e, bilfiil adım atarak gelirsen, Ben mecliseni fi <gülüyor> Ramazan." Ramazanda ilim meclisinde ayet-hadis okunan böyle bir sohbet meclisine hazır olsa ketevullahu ve kademin ibadet Her adımına bir sene ibadet, her adımına veykun ma'iye tahtına kıyamet günü arşın altında benimle beraber olur buyuruyor. Yani bitmez, tükenmez müjdeler var. Sonsuz müjdeler var. Mesela yine bu saat Hudri <gülüyor> Radiyallahu Anh'ten rivayet edilen hadis-i şeriften buyurur. İnneşar Ramazan şehrü ümmeti. Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Yemrazu meriyzu fete'udulun. Hastaları ziyaret ederler. Bu mübarek ayda hasta ziyareti çok önemli. Feydâsâhü ve Müslim bir Müslüman oruç tutsa lemme yalan söylemese oruçluyken yalan konuşmuyor. Ve lemme kimseyi de çekiştirmiyor. Ardından kötü konuşup kıybet etmiyor. Ve fitr-u iftarındaki rızkı da sofrastaki yemeği de temiz ve helal ise Yatsı namazlarının cemaatına koşuyorsa işte iftardan sonra çok ağırlık geliyor insanlar yatsıya gitmiyor. Teravih zaten kılmıyorlar. Bir insan teravih kılmayacak olsa bile kılamayacak olsa bile vakti yok bir işi çıktı veya hasta veya şu bu yatsının cemaatına mutlaka gidin. Bir insan kıyamete kadar teravih kılsa bir yatsının farzını ödemez. Çünkü yatsı farz, teravif farz değil. Ve ömrü hayatında kıldığı bütün teraviler bir yatsının cemaatine de denk gelmez biliyor musunuz? Farz olduğu için cemaatta vaciptir. E, çok kuvvetli bir e, şair İslam'dandır. 13'ün yani adam yine yatsının cemaatini mutlaka kaçırmayın yani. Bak yatsılarla koşarsa diyor. Ne demek koşarsa? Kılarsa demiyor çünkü cemaata gidecek. Böyle. Farzlarını yerine getirirse. Bak fazla faziletli ameller, nafileler söylemiyor burada. Oruç tutuyor musun? Tutuyorsun. Yalan konuşmayacaksın abi. Bir de kıymet etmeyeceksin. Dedik sana bu iş. Dilden geçiyor bu iş. Sonra iftarda yiyeceğin helal mı? E helal ya peynir, zeytin, bilmem ne, et, bud. E helal da para helal mı kazancın? Bir de ona dikkat et bu kavuş. Yiyeceğin helal ama o helalı aldığın para helal mı? Oraya da dikkat ediyorsun. Sonra ya namazdan cemaatine gidiyorsun. Farzlarını yerine ediyorsun. İşte zekat varsa üzerinde zekat verecek durumdaysan farz. Namazlar farz, işte tamam. Haracemin dirubike ma yılan derisinden çıktığı gibi bütün günahlarından çıkar kurtulur buyuruyor. 13. Hasta ziyareti, cenazede bulunma meselesi vesaire. Faziletli ameller bitmez, tükenmez. Bu mübarek Ramazan-ı Şerifte. Allah Allah. Bu kadar kazanma imkanlarımız varken insan şu mübarek günleri boş geçirir mi ya? Zikirsiz geçirir mi ya? Yani müjdeler saymakla bitmeyecek kadar. Zaten Allah Teala'nın mükafatı biter mi de? Mühim olan şuur yani insan Aklı başında olacak. Rabbime hamd ediyorum. Rabbimi zikrediyorum. Rabbime ibadet ediyorum. Rabbim böyle murad ediyor. Benden zikir istiyor, şükür istiyor. Hamd bekliyor. Ben onun kuluyum. O yediriyor, o içiriyor, o yarattı, o yaşatıyor. O öldürecek, o diriltecek. Cennet onun, cehennem onun. Kimsenin Kimseleninde bir şey yok. Ben Allah'a. Celle Celle. Hizmet edeceğim, kulluk edeceğim. ubudiyet, kulluk demek. Bu gece 22. gece yani teravih bakımından onun da faziletini okuyayım, bitireyim. İnşallah Rahman. Hadis-i Şerif'te, Aziz Teala rivayet edilen Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Ve leyle tes saniyete vel işirin. her kim Ramazan-ı Şerif'in 22. gecesinde teravih kılarsa yani mübarek gece 22. gece çift gecelerden tek değil. Yarın tek gece çok ümitli gece 23. gece hem İmam Şafi'ye göre hem de Keşif eline göre bu sene itibariyle bu sene için konuşuyorum. 23. gece yarın 13'ün sizi davet ediyorum cemaatle kılmaya teşvik ediyorum. يَكْتُبُ اللّٰهَ لَوْا اَجْرَ كُلِّ مَنْ اَشْمَعَى Resulullah sallallahu ale aleyhi ve sellem ümmetinden bütün yetimleri dulları doyurmuş olanların ne kadar eclis sevabı varsa bu gecenin teravihine de bak deminden beri ne okuduk ben onu tabi bilerek okumadım da i̇şte, fakir doyuran, aç doyuran, susuz içiren, ne buyuruyor? Yetimleri doyuran, dulları doyuran çünkü onlar bakımsız sahipsiz oluyor ya, dul yetim miskin. Onları doyuranların ecri kadar ona sevap veriyoruz. Bu sır bu gecenin teravihse. Sadece bir gece, 22. gece ne teravih. Vecehül kıyamet âminen min Kıyamet günü gamlardan, kederlerden, hemlerden, sıkıntılardan emin olarak mahşere gelecek. E ne kadar sıkıntı var ahiretteki sıkıntı, dünyada sıkıntı mı var ya? Dünyanın bütün sıkıntıları toplazan. bütün dertlilerin çektiği dertlerin hepsini toplazan. Kıyamet günü bir insanın mahşerindeki panik ve cehenneme girme tehlikesi endişesi karşısında 50 bin sene sürüyor. Ya dünyada kimin ömrü bu kadar sürmüş? Zaten çilesi varsa da süresi var yani. Ama eh, ahiret ebedi. Onun için bu gecenin teravih insan huzur üzere kılsa efendim patküt kılmasa ve Mevla'nın rızası kazanmak için niyet etse bu müjdeye nail olmak için mutlaka benim ümmetim mevlaya hüsnuzan edip bana bu fazileti verecek diye niyet ettikleri zaman Allah Teala kesinlikle verecek buyuruyor hadis şerifte. Hadisi kutsi var. Hani aynı zan ne yaptı ben kulumun zannının yanındayım. Bu ben bu rivayeti duydum. Bana bu fazilet Hazreti Ali Efendimizden geldi ulaştı. Ben bu gece bu niyetle kılıyorum dediğin anda Allah Teala buyurur ben senin umudunu ümidini boşa çıkartmayacağım. Bu itibarla inşallah kazananlardan oluruz. Allah Teala cümlemize fazl keremiyle muamele eyleyip, kumbarek gecenin de teravihine, bundan sonraki gecelerde de kadir gecesine muvaffakate muvaffak eylesin. Amin. Sallallahu teala ala seyna Muhammed'in ve ala aleyhi ve sahibi'ye şahadetleri, istiğfarları, cennet istemeleri unutmayalım, dualarımızı ihmal etmeyelim, istiğfara devam edelim. Yüz kere sübhanallahu ve Hamdi sakın ihmal etmeyelim. Allah Teala bütün günahlardan, e, azaplardan, gazaplardan Boyunlarımızı bizleri cehennemden azade eylesin. Amin. Sallallahu teala aleyhi ve Muhammedin ve ali ve sahbi ve sellem.